Bebeğiyle birlikte gelen genç kadın masasının üzerindeki süslü yazıdan müdür olduğu anlaşılan adama çocuğumu buraya vermek istiyorum dedi. Duyduğuma göre en bilimsel bakım sizinkiymiş. Müdür bey hafifçe kasılarak doğru duymuşsunuz dedi. Baştan sona her şeyimiz öyledir. Genç kadın duyduklarından çok mutlu olmuştu. Bebeği göstererek bilimsellik gerçekten güzel şey dedi. Bu haylazı uslandırır inşallah. Müdür bey annesinin kucağında kıpırdanan yavruya göz gezdirip kız herhalde öyle değil mi dedi. Yaşı da bir buçuk iki olmalı. Kadın evet evet tam üstüne bastınız diye atıldı. Akıllanmaya başladığı için fazla ilgi bekliyor. Sosyal bir insan olduğum için Eve bağlanmak mahvetti beni Müdür Bazı evraklar çıkartarak Anlaşmayı aylık dönemler Halinde yapıyoruz dedi Bu daha bilimsel oluyor Ücreti de peşin vermeli Ve kağıtta yazılan şartları kabul etmelisiniz Genç kadın Adamın uzattığı kağıdı inceleyip para önemli değil Dedi hemen takdim ederim Fakat en alt Satırı anlayamadım Adam koltuğundan doğrularak ha evet o çok önemli dedi bir giyim eşyanızı istiyoruz kazak veya hırkanız olabilir. Hırka mı diye afalladı kadın o da nereden çıktı müdür bey büyük bir ciddiyetle sadece bilimsel bir netice efendim dedi sadece bilimsel bir netice uyurken bebeklere onları örtüyoruz. ...anne kucağı gibi oluyor da... anne kucağı insan için bu kadar önemli anne kucağı bu kadar güzel bu kadar önemli oluyor da peki peygamber kucağı nasıl olur acaba? öyle ya peki o anneleri yaratan o annelerin kalplerine sevgi, şefkat merhamet duygularını yerleştiren, yaratan Allah'ın huzurunda, Allah'ın rahmet kucağında, Allah'ın merhamet kucağında olmak nasıl olur acaba? Öyle ya. bütün dünyadaki insanların, annelerinin, bağışlayın bütün hayvanat alemindeki hayvanların, annelerinin şefkatlerini toplasanız deniliyor, Cenabı ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin bir zerresi ancak olur. Deryalardan, denizlerden bir damla gibi olabilir diyor. Buna göre bir anne veya annelerin, bir insan veya insanların, bir kadın veya kadınların bütününün merhametini, sevgisini, şefkatini alın toplayın eğer bu Rabbimizin merhametinin şefkatinin yanında denizlerden deryalardan bir zerre olursa ona göre siz Rabbimizin rahmetinin merhametinin enginliğini düşünün kıymetli dinleyiciler bu noktadan bizler Böyle bir şefkat, böyle bir merhamet sahibi bir Rabbin kullarıyız. Ve işte o Rab bizleri kurtarıcı olarak olmak üzere peygamberlerini göndermiş. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam... Rabbimizi yeryüzünde bize tanıtan, bize anlatan, bize bildiren bir nebi. Hani ona bakan Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Ona bakan Cenab-ı Hakk'ı anlar. Ona bakan Cenab-ı Hakk'ı Celle Celaluhu. Onun o nur efşan çehresini, onun halini gören insanın. Allah'ı hatırlamaması mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hak Habibi edebini ona göre hazırlamış. Cenab-ı Hak Habibi edebini ona göre yaratmış. Evet kıymetli dinleyiciler bizler Rabbimizi tanıdığımız Efendimiz ve Vesselam'ı tanıdığımız ölçüde insanlığımız ziyadeleşecek onu tanıyıp onun emirlerini ve yasaklarını cihayet çerçevesinde insanlık mertebemiz yükselecek ama Allah'tan ve Resulullah'tan uzaklaştığımız ölçüde de biz insanlıktan uzaklaşmış olacağız bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi anlama onu iyi tanıma. Rabbin emirlerini iyi bilmek zorundayız. Değerli dinleyiciler. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam daha önceki sohbetlerimde de demiştim ya. Sadece müminlerin peygamberi olmamalı. Alemlere rahmet olarak gelen nebi bütün insanlığa duyulmalı ve bütün insanlığa anlatılmalı, bütün insanlığa sevdirilmeli Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi sadece Müslümanların peygamberi diyerek eğer çerçeveyi daraltırsak, daireyi daraltırsak o zaman zannediyorum Efendimiz Vesselam'a haksızlık yapmış oluruz. Kıymetli dinleyiciler. Bu noktadan şu kutlu doğum haftası, şu mevlid kandili vesilesiyle, kandiller vesilesiyle, mübarek geceler vesilesiyle elimizden geldiği kadar bizler o kutlu nebiyi anlama, anlatma ve tanıma ve tanıtma noktasında bir çaba ve gayret içerisinde olmalıyız. Daha önceki ifadelerimde de. Arz ettiğim gibi. Biz burada onunla beraber olacak. Biz burada onun davasına sahip çıkacak. O da öte tarafta bize sahip çıkacak. Biz burada hep onu anacak. Ona salatü selamlar getirecek. Ve. Ve. Efendimiz'i unutmadığımız, Allah Resulü'nü hatırladığımız, Efendimiz'i daima içimizde hissetme duygusuyla dolup taşacak, o da bize öte tarafta sahip çıkacak. O da bize hiç kimsenin kimseye fayda vermediği o demde, o zamanda ve zeminde ümmetine sahip çıkıp, ümmetini alıp, cenneti ve cemalullah şerefiyle inşallah o mertebeye o seviyeye ümmetini götürecek ulaştıracak Bu noktadan bizlerin şu günleri şu geceleri illa da mübarek bir gece olması önemli değil Efendimiz'e anlatmak için illa da bir kandil gecesi olması önemli değil İlla da bir Ramazan ayı olması önemli değil Müminin her günü Hani derler ya her geleni Hızır bil Her geceyi Kadir bil Bunun için müminin her günü Allah'ını ve Resulullah'ı anlatma günü olmalı Bir de tabi sadece anlatma meselesi değil Nasıl ki Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme Ayeti kerimeleri getiriyor ona beyan ediyor, ifade ediyor, ilan ediyor. Allah Resulü de aynısıyla Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle hiçbirisini unutmadan akılda tutuyor ve onu yazdırıyordu. Allah Resulü de asabını anlatıyordu. Bu noktadan Efendimiz Cebrail aleyhisselamdan Kur'an'ı işitiyor, dinliyor, duyuyor, öğreniyor. Hatta malumunuz çok dinlemişsinizdir. Cebrail Aleyhisselam ilk ayetin inmesi noktasında bir diyor. Oku diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ben okuma bilmem diyor Cebrail Aleyhisselam'a. Bir daha oku diyor, diyor. Ben yine okuma bilmem. Bu arada Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü'nün sıkı veriyor. Hani bizim böyle birbirlerimize sarılıp da birbirimizi böyle sıkı fıkı olduğumuz gibi Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkması nasıl bir şey onu bilemiyoruz ama onu sıkarak ikra oku deyince Efendimiz okumaya başlıyor. Ümmü bir peygamber Cebrail Aleyhisselam'ın oku demesiyle okumaya başlıyor. Hani Yunus belki de bu ayetin tefsiri gibi geliyor bana. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Evet ilim Allah'ı bilmeden geçer. İlim peygamberi bilmeden geçer. İlim dini bilmeden geçer. İlim Kur'an'ı bilmeden geçer. Kur'an bilinmiyorsa, din bilinmiyorsa, Allah inanılmıyorsa, peygamber bilinmiyorsa böyle bir ilim kördür. Topaldır, sağırdır Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle. Nasıl ki kör olan bir insan nereye gittiğini bilemez. Topal olan bir insan yürüyemez. Sağır olan bir insan duyamaz. İşte dinsiz ilim bu şekildedir kıymetli dinleyiciler. Bu noktadan bizler sadece camisinde namazını kılan, evinde tesbih çeken bir insan değil... Sebepler dünyasında yaşıyoruz kıymetli dinleyiciler. Hem müspet ilimleri bilecek, kafamız onunla mücehez olacak, hem de dini ilimleri bilecek, kalplerimiz de onunla teçhiz edilecek ve ikisinin birleşmesiyle, üstadın ifadesiyle talebe pervaz edecek. İşte bunun için bir yönüyle biz kendimizi tanıyacak, bir yönüyle bizi yaratanı tanıyacak, bir yönüyle Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanıyacak. Ve o zaman kamil insan olma noktasına geleceğiz inşallah. Bu noktadan şu günümüzün problemlerine indiğimiz zaman bu problemlerin temelinde gençliğimizin, insanımızın, neslimizin bütün ama bütün problemlerinde bakın. Dünyamızın insanlığının problemlerinde alkolünden tutun, uyuşturucusundan tutun, hortumlanmalarından tutun, soyulmalardan, hırsızlıklardan tutun. Tecavüz edilmelerden, kapkaçlardan tutun. Devletimizin, milletimizin, ülkemizin malının çarçur edilmesinden tutun. insanların katledilmesinden tutun. Hayvanların katledilmesinden tutun. Ekolojik denge dediğimiz tabiatın katledilmesinden tutun. Yerüstü ve yeraltı zenginliklerinin tamamen böyle bertaraf edilmesi, darmadağın edilmesi, bu husustan tutun, bütün bunların temelinde, insanlığın Allah'ı, Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed Mustafa'yı bilmemesi, ve bundan uzak olması vardır. Bunun için, eğer bugün, insanlığın problemlerini düzeltmek istiyorsak, insanlara Allah'ı ve Resulünü anlatalım. Allah'a ve Resulünü sevdirmeye çalışalım. Siz, elde ettiğiniz ilaçlarla, günde yüz binlerce sinek öldürebilirsiniz. Aldığınız tedbirlerle evlerinizde pencerelerinizi astığınız tellerle diyelim veya şu veya bu ilaçlarla sineklerin evinize girmemesine sebep olabilirsiniz. Ama o bataklığı kurutmadıktan sonra o sineklerin ardı arkası kesilmeyecek ve siz o sineklerden daimi rahatsız olacaksınız. Bu noktadan insanımızın Gençliğimizin, neslimizin bu noktaya gelmesinin sebebi nedir? İşte o sebebi ortadan kaldırdığımız zaman insanlık, gerçek insanlık makamına gelecek. Ve bir dönem olduğu gibi öyle kilit kilit üstüne değil, alarm alarm üstüne değil, tedbir tedbir üstüne değil. Kapılarınız açık olsa bile bir kişi gelip sizin kapının içerisine, evinizin içerisine bakmayacak. Bakın şu anda insanımızın caddelerde sokaklarda yürümekten çekindiği bir noktaya gelen hele hele büyük şehirlerde bir zamanda yaşayan insanlar olarak böyle bir hali düşünmek size çok ütobuk gelir değil mi? Ama çağrı filmini veya el-risale filmini seyretmişsinizdir. İnsanlar ezan okunduğu zaman sadece bir perde çekip insanlar camisine gidiyorlar ve katiyen hele hele o devri saadet döneminde olan hırsızlık sayısı üçü beşi bulmamıştır kıymetli dinleyiciler evet yine burada Üstad Hazretlerinin ifadesini beyan etmeden geçemeyeceğim iman insanı insan eder belki de sultan eder ama imansız bir insan canavarlaşır Hayvan halini alır diyor. Nebiler Nebisi. Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kıymetli dinleyiciler. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. Şemaili ile ilgili. Çok kısa. Bir hususu. Sizlere arz etmek istiyorum. Bize. Bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde tanıtılıyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın boyu ne çok kısa ne de çok uzundu. O orta boyluydu. Saçları kıvırcık da değil uzun düz de değildi. Onun saçları kıvırcıkla düz arasıydı. Yüzü yuvarlak, teni duru beyaz, gözleri iri ve siyah, kirpikleri uzundu. Allah Resulü iri kemikli ve geniş omuzluydu. Göğsünün ortasından karnına kadar kıl yoktu. İki avucu ve tabanları dolgundu. Yürürken Sanki yokuş iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağında veya solundaki birine baktığında bütün vücuduyla ona dönerdi. İki omzu arasında peygamber oluşunun nişanesi olan bir mühür vardı. O gönül bakımından insanların en cömerdi. Konuşmasında, İnsanların en doğru sözlüsüydü. Tanıyanlar için en yumuşak huylu ve en arkadaş canlısı olan insan oydu. Allah Resulü'nü ansızın gören ise onun heybeti karşısında ürperirdi. Fakat Efendimiz'i tanıyarak birlikte olan ise onu her şeyden çok severdi. Onu görüp de anlatan herkes ne ondan önce ne de ondan sonra Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin benzerini görmedim derdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alimlere rahmet olarak gönderilmişti. Evet kıymetli dinleyiciler en azından şemail olarak Tarif olarak Efendimiz bize bu şekilde tanıtılmış, anlatılmış. Biliyorsunuz ki bizde heykel veya resim ile insanları bu şekilde tanıtma, hele hele Peygamberimiz de olsa böyle bir onun heykelini dikme, onun resmini yapmam men edildiğinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şemaili çizilemiyor, çizilmiyor. İşte yıllar önce dünyada en büyük insan, en önemli insan, insanlığa en fazla hizmeti olan, katkısı olan insan araştırılıyor. Elde edilen veriler ortaya Hazreti Muhammed Mustafa'yı çıkarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani üstadımızın ifadesiyle siz diyor bu kadar kanunla bu kadar kaideyle kuralla insanlara bir sigarayı terk ettiremiyorsunuz. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Ama hem de bu kadar emniyet, bu kadar ordu, bu kadar kanun o dönemde belli ülkelere söylüyor ve bu noktada Amerika'nın da kendi ülkesinde bir çalışması olmuştur ve başarısız olmuştur. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elinde herhangi bir silah, herhangi bir zorlayıcı müeyyide veya arkasında bir güç olmadan o dönemin insanını içkinin su gibi tüketildiği ahlaksızlığın daniskasının yapıldığı Faizin doruk noktaya çıktığı o dönemin insanını esfere sefilinden alıp alayı illiyin noktasına cahil, vahşi, inatçı bir kavim olmadan alıp onları sahabe seviyesine ashabım yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız hak ve hakikati bulursunuz noktasına getiren Hz. Muhammed Mustafa seçiliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve deniliyor ki Nev Yoruk'ta veya başka bir yerde bunun bir heykelini yapalım. İşte bir resmi isteniyor ve o dönemin İslam uleması veya muhatapları dinimizde heykelin veya resmin nehyedildiğini söyleyince onun adına bir çeşme yapılıyor. Adını da Muhammed çeşmesi koyuyorlar. Evet biz bilemiyoruz insanlık şu anda Oradan su içiyor mu içmiyor mu ama bildiğimiz şu ki kıyamete kadar gelecek bütün insanlar onun manevi çeşmesinden içecek, içecek, içecek, içtikçe susayacak, susadıkça içecek. Çünkü bu bir deniz suyu gibi değil, içtikçe haz alacak, içtikçe iştiyak duyacak, mutlu olacak, huzurlu olacak, huzurlu ve mutlu oldukça da daha fazla içmek isteyecek. Ve kıyamete kadar bütün insanlık gelen bütün insanlar onun çeşmesinden kana kana onun o manevi çeşmesinden akan Kur'an ayetlerini sünnet-i seniyeyi kendi hayatlarına yudum yudum tatbik edecek içileceklerdir inşallah. İşte bu noktadan hani taksilerin veya otobüslerin veya duvarlarda kurtuluş huzur İslam'dadır yazısı var. Esasen o yazıyı gönüllere nakşetmek lazım kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün Mekke'de veya Medine'de ashabın Mekke'de veya Medine'de duvarlara bir yazı yazdığı vaki görülmemiştir. Bunun altını çiziyorum. Slogan atmak, yazılar yazmak, patırtı kütürtü çıkarmak Efendimizin ve ashabının yaptığı bir iş değildir. O gönüllere o yazıyı yazmıştır. O gönüllere o yazıyı hissettirmiştir. Bunun için yazı yazmak, mitingler yapmak, bağırıp çağırıp cazgırlık yapmak yerine bir insanın elinden tutmak, bir insana birkaç kelime öğretme, bir insanı o günah meclisinden, o çirkef meclislerinden alıp huzur ve nur meclislerine getirmek, Kur'an'ın çeşmesinden, Hz. Muhammed Mustafa'nın çeşmesinden onlara içmeye buluşturarak esas orada onların huzurla buluşmasını temin etmek. Tabi insan yeryüzüne yine üstadımızın ifadesiyle taallüm edip tekemmül etmek için gelmiş kıymetli dinleyiciler. Yani öğrenip yükselmek için gelmiş. Bu noktadan öğrenmeyle taklit farklı şeylerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'dan öğreniyordu Kur'an'ı. Ashab-ı Kiram Hazretleri de Efendimiz'den öğreniyordu. Tabi'in de sahabe-i kiramdan öğreniyordu. Tebeyi Tabiinde Tabi'in de tabi'inden öğreniyordu. Ondan sonra bu yolun yolcuları ve şu 20. asra kadar gelen insanlık silsilesi ve bizler Efendimiz'den, Kur'an'dan ve sahabe-i kiram hazretlerinden Alimlerden öğreniyoruz. Bu noktadan birçok yerlerde Kur'an-ı Kerim bize şöyle ifade ediyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Hala akletmeyecek misiniz? Düşünmeyecek misiniz? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte bunun için mümin tabii her duyduğunu parola sormadan kabul etme değil Kur'an endeksli, sünnet endeksli ve alimlerin iştihadı, fakirlerin, fukahaların iştihadı endeksli hususlarda öğrendiğini hayatına tatbik edecek. Bu tatbik etme ile bakın başka hususlar karıştırılmamalı hatta büyüğümüz bir yerde şöyle ifadede bulunuyor insan namazlarda ağlamalı Rabbin karşısında daha önce ifade etmiştim annenin memesinden çıkan bir sütün nasıl tekrar o annenin memesine girmesi muhal ise mümkün değil ise Allah korkusundan yaş döken gözün cehennemde yanması da o derece muhaldir o derece mümkün değildir diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte büyüğümüzle diyor ki eğer ağlayamıyorsanız kendi kendinize yalnız başınıza olduğunuz zaman ağlıyor gibi yapın kendinizi ağlamaya zorlayın ümit edilir ki o ağlama haliniz ağlamaya zorlamanız hakiki ağlamalara inkılap eder işte bu noktadan insan iyilikler adına gördüğünü yapmalı iyilikler adına duyduğunu ifa etmeye çalışmalı ama duyduğunu, öğrendiğini yaşama taklit olamaz. Niçin olamaz? Taklit şudur. Benim o kalbime yer etmemiştir. Kafama yer etmemiştir. Sadece o anda başkasının yaptığı işi yapmış olmak için yapıyorumdur. Ama siz öğrendiğiniz, duyduğunuz şeyleri ki muhatap olduğum insanlar, hele hele şu sabahın bereketi programını dinleyen, Kardeşlerim olarak çoğu yerde tebrikler alıyorum, güzel sözlerin muhatabı oluyorum haddim olmayarak. Bu güzel sözlerin muhatabı benim nefsim değil, burada ifade ettiğim eserlerin müellifleridir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım ama biz öğrendiğimiz şeyleri yerine getirecek, onu hayatımıza tatbik edeceğiz. O zaman Allah Celle Celaluhu peygamberlerini için göndersin idi ki? Allah Celle Celaluhu kitaplarını niçin göndersin idi ki? Allah Celle Celaluhu peygamberlerden sonra her yüz senede bir mücedditlerini niye göndersin idi ki? Bu noktadan bizler tabi kaynağından, özünden her duyduğumuz şey değil. Kur'an endeksli, hadis endeksli, sünnet endeksli, ulema endeksli. Yani kaynağından böyle uydurma olmayan, bid'at olmayan, sonradan dine sokulmuş olmayan veya en azından asrı iyi kavramış, asrı iyi çözmüş, asrı iyi idrak etmiş insanların, büyüklerin anlatmış olduğu şeyleri iyi anlayacak, hayatımıza tatbik edeceğiz. Hiçbir yol bilmiyorsunuz ve bir yere gitmek istiyorsunuz. Elinizde harita yok, ne yaparsınız? Orayı bir bilene sorarsınız. İşte bizler şu anda, Şu dünya hayatının yolcusu olarak, Ahiret alemine giden ebedi yolcular olarak, Gideceğimiz mekanı bilenlere sormak, Bilenlerden öğrenmek, Ve o bilenlerin, Bu dünya yolculuğunda yapmış olduğu şeyleri, Yapmak, Elbette aklın gereğidir, Taklitçilik değildir. Evet kıymetli dinleyiciler, Bu noktadan, Yüce Rabbimizden diliyor, dileniyoruz. Rabbim bizleri inşallah marifetullah ufkuna ulaşmayı, kendini tanımayı, efendiler efendisini sallallahu aleyhi ve sellem'e bilmeyi, sevmeyi ve Kur'an'ın şu 20. asrın insanı tarafından nasıl anlaşılması gerekiyorsa, nasıl yaşanılması gerekiyorsa, nasıl anlatılması gerekiyorsa o şekilde anlamaya, yaşamaya ve anlatmaya bizleri hepimizi nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Ve bir iki gün önce bir yerde duyduğum bir misali de size arz etmeden geçemeyeceğim. Bu noktada neredeyiz biz? Bana çok manidar geldi, hoşuma da gitti o duyduğum ifade. Tabi bu menkıbedir, buradan alınacak ders vardır. Mecnun çölde Leyla'sını arıyor Leyla'sının peşinde gidiyor Leylasın peşinde Mecnun olmuş yani Mecnun deyince bizler sanki Mecnun'u bir isim gibi biliyoruz belki Mecnun'un ismi başka birisidir yani o peşinde gittiği için peşinde gittiğinin yoluna deli divane olmuş Mecnun bu benim anladığım o peşinde uğrunda yolunda gittiği arzuladığı o Leyla'sı için deli divane olmuş aklını kaybetmiş Mecnun olmuş Mecnun bu işte o Mecnun Leyla'sının peşinde giderken çölde bir zat namaz kılıyor tabi Mecnun Leyla'sının peşinde olduğu için hep Leyla'sını düşündüğünden dolayı etrafını gözü hiçbir etrafı görmüyor kimseyi görmüyor o Leyla'sının izinde peşinde ve bir de bakıyor ki namaz kılan adamın önünden geçmiş. kıbedir bu yalnız alınacak ders vardır. Sonrasında adam Mecnun'u tutuyor. Be adam diyor görmüyor musun? Bak ben namaz kılıyorum sen benim önümden geçtin. Orada Mecnun enteresan bir ifade. Çok garibime geldi bu bana da iyi bir ders oldu. Mecnun o namaz kılan adama diyor ki Be adam ben Leyla'mın peşinde giderken hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Öyle gözüm görmüyor ki, işte namaz kılan insanın önünden geçmek çok büyük vebal, günahtır, çok yanlış bir harekettir kıymetli dinleyiciler. Ama ben o leylamın peşinde giderken hiçbir şey görmediğimden namaz kılan insanın önünden bile geçmişim. Ama sen Mevla'nın huzurundayken beni nasıl fark ettin diyor be adam diyor. Evet kıymetli dinleyiciler. O Leyla'sının peşinde giderken hiçbir şey görmemiş. Biz Mevla'mızın peşinde giderken, onun yolunda olurken, onun huzurunda olurken niçin şuna buna takılalım değil mi? Niçin dünyanın isine pasına bulaşalım değil mi? Niçin falana filana takılıp da onlara takılıp yolda kalalım değil mi? İşte Cenab-ı Hak nasıl ki Leyla'nın peşinde giden Mecnun'a o aşkı şevki vermiş... Rabbim bizi de kendisinin, nebiler nebisinin, Kur'an'ın, İslam'ın mecnunu eylesin diyelim ne diyelim. İşte bir ilahi veya ezgi arasından sonra yine sizlerle beraber olmayı ümit ediyorum. Şimdilik ilahi veya ezgiyle sizleri baş başa bırakıyorum efendim. <gülüyor> Seni özleyen Bir kuş da ben Olsaydım Yağmur Okşadığım bir parça, kumaşta ben olsaydım yağmur. seni bir görmüş teben bunu saydım ya Sırasında biridir hem gümüşte ben olusaydım. sabahında vaktinde sizlerle paylaşmak istiyorum <gülüyor> efendimize aleyhissalatü vesselama arzu halen yazılmış ifade edilmiş bir meram sana çok muhtacız ya Resulallah kapına dönüp de sana medet sultanım demeye bile mecalimiz kalmadı Buna yüzümüz yok efendim. Sürüm sürüm bir haldeyiz. Ama her şeye rağmen efendim, senin kardeşlerim dediğim kutsiler olduklarına, canı gönülden inandığımız birileri var. Onlara garipler diyorlar. Duyduk ki sen de 14 asır ötesinden onlara bir selam çakmış ve tuğba lil guraba gariplere ne mutlu buyurmuşsun uğruna gurbeti seçmişler ve bu vesileyle sana kurbeti kazanabileceklerini ümit etmişler efendim artık hiç şüphemiz kalmadı ki ümmetler milletler insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri gibi birbirlerini sizin Üzerinize Davet Edecek Ve Üzerinize Üşüyecekler Birisi Sordu Bizim Azlığımızdan mı Allah Resulü Hayır Aksine Siz O Gün Çok Olacaksınız Fakat Selin Sürüklediği çerçöp Gibi Allah Düşmanlarınızın Kalbinden Size Karşı Duydukları Korkuyu Kaldıracak Ve Sizin Kalbinize De vehin atacak dedi yine birisi sordu ey Allah'ın Resulü vehin nedir cevap verdi ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi buyurduğun o talihsiz günlerdeyiz ya Resulallah aynen buyurduğun gibiyiz bir yığın aciz perişan ve kimsesiz acınacak haldeyiz Onulmaz dertlerle sarmaş dolaşız biz. İşte efendim pür perişan halimiz. Atalarımız gibi olamadık henüz. Henüz diyorum. Zira ümit varız. Ümit varız olacak ya Resulallah. Çünkü senin bir şanlı elçin bu müjdeyi bir asır önce sunmuş. Şu istikbal inkılabatı içinde en müthiş ve gür seda İslam'ın sadası olacak demiş. Ve bu uğurda bir yön cehtle çekip gitmiş. Çekip gitmiş ama gelecek baharın da tohumlarını saçarak gitmiş. Buna imanımız tam efendim. Tam olmasına tam da ama ne zaman? Bunun cevabını ararken kendime bakıyorum. Ümidim tamamen bulanıyor. Ama yine de ümit varız. Fakat şimdilerde bir yönden pek ürkütücü halde olduğumuz da kesin efendim. Ancak her şeye rağmen efendim, her şeye rağmen bahar çiçekleri bir bir açılışta, bahara yolculuk var kara kışta, senin çelimsiz gibi görünen o üyiklerin dağda, bayırda, yokuşta, senin o bayıltan, çıldırtan güzelliğini muhtaç sinelere taşıştalar efendim. Tekrar kutlu doğum günün gelmiş efendim. Ne olur bir kez daha gönlümüze günümüze bize doğu ver. Öğrendik ki sen sadece bir kez doğmaz mısın efendim? Sen bizler gibi sadece bir kere doğmadın, doğmazsın. Zamanın her parçası senin için bir tulu vakti. Gönüllerimiz de mütevazi matları Sen bizler gibi sadece bir kere doğmadın, doğmazsın. Zamanın her parçası senin için bir tulu vakti. Gönüllerimiz de mütevazi matlaan. Bunu asrımıza güneş gibi doğan ve kendisiyle seni tanıma şerefine erdiğimiz ayrı bir kutludan öğrendik efendim. Şereflendir sana muhtaç gönüllerimizi ve kupkuru dünyamızı. Yok fazla bir hediyemiz. Farkındayız. Belki gözyaşlarımız da pek eksik. Hüvel Habibul lezi turca şefaatuhu likulli min minel ehvali muktehimi ya salli ve sellim daimen ebede ala habibike hayril halki kullihimi okuyanlar var geceler boyu. Ama ihtimal bütün bunlar dertlerimiz yanında çok küçük çabalar efendim. Ancak İşleri sadece vesilelik olan ve kendilerini aslında başka sevimsiz şeylerle de kullanılma ihtimali de varken sadece güllerin dibine toprak atan birer kürek gibi gören ve bu şekilde envai türlü güllerin neşvi nema bulmasına vesilelik yapanlar sayesinde evet efendim işte onlar sayesinde sağda solda çeşit çeşit sana hazırlanan taze gül buketleri var. Ama efendim bu güllerin çok farklı. Sadece Anadolu'nun bağlarından bahçelerinden derlenmiş değiller. Yeryüzünün muhtelif bölgelerinden bu goncaların. Duyduk ki gönüllerine sen doğmuşsun onların. Rüyalarını şereflendirmişsin bir gece ansızın. Selam çakmışsın mahzun ve mütebessim çehrenle talihli yüzlerine. Bak... Bir bir seni heceliyorlar. Küçücük kalplerinde sana güzel bir mekan hazırlamışlar. Orada sevgini büyütüyorlar. Senin altın halkana diziliyorlar bir bir. Hangi birisine sorulsa o güzeller güzeli buraya da geldi diyorlar. Yüzleri gülüyor ve şevkten şevke uçuyorlar efendim. Onlar ebedi hicrandan kurtulmaya başladılar artık. İşte bu bir yönüyle talihsiz. Ama bir yönüyle güzel doğuşların otağı olan şu günler bizi garip bir duyguya itiyor. Bunlara bakıp seviniyor ve ümitle şahlanıyoruz. Ama diğer yöne yüzümüzü çevirince, liyakatsizliğimize bakınca, genel manada ümmetinin durumunu düşününce kan ağlamamız gerektiğinin farkına varıyoruz. Bizim en azından hızlı olmamız, kanatlanmamız gerektiği kesin. Bütün bunları sorarlar bize bu kadar rahat bir ortam bu kadar önemli kazançlı ve elzem bir iş ama bu kadar cılız bir performans sorarlar bunun hesabını bizden diyen hak dostu herhalde haklı efendim. Ah efendim köhne gönlüme dönüp dönüp bakıyorum da orada bir güneş gibi inşallah parıldayan tek sensin. Birinin seni hakkıyla sevdiğini iddia etmesi büyük bir iş ve herhalde yanlış olur. Gerçekten sevseydik daha farklı olacağımız kesin. Ancak sevginin yolunda olduğumuz, muhabbetini hecelediğimiz inşallah doğrudur. Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa her türlü işinde sevgiliye muvaffakat etmeyen onu sevdiğini nasıl iddia edebilir ki diyor bir sevgi kahramanı. Ata bin Mübarek de diyor ki, Basra'da daima kulluk yapan ve kendisine bürde denen büyük bir kadın vardı. Geceleri kalkar, ortalıktan el etek çekilince hazin bir sesle yalvarır yakarırdı. Gözler uyudu, yıldızlar parladı ve herkes sevgilisiyle baş başa kaldı. Ancak bense seninle baş başa kaldım ey sevgili. Bir başkası şöyledir. Bana göre sevginin başı sevgilinin yağdıyla dili ıslatmaktır. Hüz, hüznü daimidir. Devamlı aşkı şevk içinde bulunmadır. Yollar. Ah amansız ve çileli yollar. Sağında solunda ölümcül uçurumları barındıran yollar. Biliyorum yüzünü, gülleşmiş yüzünü rüyalarda bile olsa bir kez görebilmek büyük bir teveccühe bağlı. Ama... Fakirlere teveccüh cesareti verecek olan da senin o engin hoşgöründür, himmetindir efendim. Çocuklarımızı, çocukluklarımızı, basitliklerimizi, sıradanlıklarımızı ancak senin o deryalar kadar engin şefkatin sayesinde aşabiliriz inanıyorum. Bizim kayda değmeyen değersiz hali etvarımızın yanında senin güzelliğin, affediciliğin çok daha büyüktür. Bunu da herhalde sizden öğrenmiş olmalıyız. Bak şimdi... Senin o bütün dünyalara açık... Hatta... Zebanileri bile içine alacak... Onları bile ümitlendirecek kadar geniş ve ihtişamlı kapındayız efendim. Sense hep aynısın. Hep aynı güzellikte... Hep aynı zümrüt zirvelerdesin. Yıllar evvel... Küçücük gönlümde oluşturduğum muhteşem bir tablo... Muazzam bir portresin. Ve orada günden güne inşallah zirveleşiyorsun da çokları senden bir berat beklediler efendim çünkü o engin şefkatin o bir payan lütfundur ki çaresizlere çare olur efendim bu yüzden bizler de hayatımızın sonuna kadar onu bekleyecek ve hep bu ümitle yaşayacağız efendim ellerde kelepçe ayaklarda da pranga ve sensiz gibiyiz senin gül kokulu atmosferini teneffüs edememek, bendelerinin gönlünü kasıp kavuruyor, kurutuyor efendim. Bildiğim tek bir şey var, o da sana liyakatsizliğim. Seninse engin şefkatin ve bir de o gül cemalini özdeyişin. Bu üç halden başka bir halim yok gibi. Bende liyakatsizlik, sende engin bir şefkat ve bir de yine benden de fakirce bir özlem. 14 asır evvel maddeten gurup ettin gittin sabah aydınlığı gibi o bütün güzelliğinle bir kez daha bizlere maddeten ve manen ne zaman doğacaksın efendim yine ben geldim yüz binler milyonlar gibi ben de şefkatine güvenip bir kez daha kapına dayandım efendim şu günün sabahında efendim biliyorum ki o engin şefkatin beni de eritecek. Bizi de eritecek. Dinleyenlerimizi de eritecek. Gönlümüze, ruhumuza yine bir bahar rayası duyuracaktır. Çünkü sen bizim gibi cürümlerle, cürümlerle bitmezsin. Çünkü sen sonsuz nursun. Doğru günahımız çoktur. Ama senin büyüklüğün, senin şefkatin, senin affın, senin merhametin bizim günahlarımızdan daha engindir efendim. Hani bir hak dostu, hayat boyu senin yolunda yaşamış. Sonunda ölüm gelip çatınca gözleri tavana dikilmiş. Can veremez olmuş. Sıkıntı, ter ve gözyaşı. Etrafındakiler dehşetle ürperiyorlar ve olup biteni seyrediyorlarmış. Ve bu mübarek zat o yaşlı ve hastalıklı haliyle Bir mecal tavrıyla da olsa sedesinden doğruluyor Zahmet buyurdun Ya Resulallah diyor Evet sen gelmişsin Ve senin ümmetinden olan bu zata Son anda bile olsa yardım elini Manen uzatmışsın efendim Bak işte Dertli sineler Yüzler binler Senin müşrik kapında Ağlıyorlar Yalvarıyorlar Ağlayacaklar, yalvaracaklar, yakaracaklar ve dertlerini sana arz edecekler bir bir. Kimi Malezyalı, kimi Sudanlı, kimi Türkiye'li, kimi Kırgızistanlı, kimi Tunuslu. Kısacası dünyalılar işte efendim senin dünya ve ukbayı kapsayan rahmet kapındalar. Benim de diyeceklerim var efendim ancak yüzüm yok. Mahcubum hem de çok. Buna rağmen benimle gelen selamlar var. Sana selam söylediler efendim. Elçiyim, aracıyım, sadece bir vesileyim. Bu sayrının ifadesiyle ölmüş, ufalanmış kemiklere okunsa, onları diriltecek kadar tesirli o mübarek adının, senin huzurunda anılmasını isteyen kara sevdalılarım var efendim. Binlerce kilometre uzaklıklardan sana selam, ve hürmetlerini gönderdiler efendim. Efendim işte huzurundayız. İşte biz mücessen bir cürüm. Baştan ayağa yare Kalbi pare pare. Gönlünde bere üstüne bere. Ömür yarılanmış. Günahlarla haşir neşir olmuş habire. İşte biz efendim. Kalbimiz buruk. Gönlümüz kırık. Ruhumuz dağınık mı dağınık. Yüzümüz yoktu biliyoruz ama dergahın çok büyük, köyün çok güzel, Medine çok tatlı, yüzün çok müşfik, adın çok ulu, mübarek gönlün çok engin ve bitirim. Sen Ebu Cehillere bile elini uzatırdın, sen Ebu Sufyanları bile affettin, sen vahşileri bile bağışladın ve onların kimisini insanlığın ayları yıldızları yaptın. Sen kimleri eritmedin kimleri affetmedin ki ah efendim kimleri sarıp sarmalamadın ki ah sultanım işte bundan dolayı ümitliyiz. Yıllar evvel gelmiştik bir kez daha huzuruna yollardayız ama şimdi aradan geçen bunca zamandan sonra yine senin kapında o büyük insanın dediği gibi o dönemlerde hamdım. Sonraları pişeceğimi sandım ama şimdi ne piştim ne de yandım. Sadece kurudukça kurudum, pörsüdükçe pörsüdük efendim. Kalbimize, gönlümüze, günümüze, bütün bir dünyaya efendim yeniden doğ. Bizlere derman ol, yar ve yardımcı ol. Şefaatini esirgeme, gedalardan ne olursun efendim. Evet kıymetli dinleyiciler. Bu meramdan sonra sizlerin belki de radyomuzdan çok dinlediğiniz ama bana da çok manidar gelen eğer peygamber bir gün evinize gelse diyor ya hakikaten ne olur acaba değerli dinleyiciler şöyle bir hayatımızı günlük yaşantımızı kontrol etmeye ne dersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize misafir olmak için gelse, de bir hafta iki hafta dolaşacağını söylese, beraber bizimle ticaret hanemizde, imalat hanemizde, dairemizde, mesai yerimizde, çalıştığımız yere geleceğini bizimle beraber olacağını söylese, acaba ne olur halimiz? onun gelmesinden dolayı acaba nasıl bir duygu ve düşünceye gireriz? İşte bunu çok güzel bir ifadeyle ifade etmiş ve bunu İbrahim Sadri kardeşimiz de enfes bir üslupla okuyor. Ben bunu bu metni okumadan sizleri Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını diliyor. Ve bu yazıyı bu sözleri, bu ifadeleri kendi muhasebenize muhasebe yapmanıza vesile olmasını diliyor ve Rabbimin şu gün ve geceleri tüm insanlık adını hayırlara vesile yapmasını diliyorum inşallah. Eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapınızı Merak ediyorum neler yapacağınızı. Biliyorum ama böylesine şerefli bir konağı açacağınızı en güzel odanızı. Ona sunacağınız yemeklerin en iyisi olacağını. Ve inandırmaya çalışacağınızı. Onu evinizde görüyor olmaktan mutluluk duyacağınızı. Gerçekten evinizde ona hizmet etmekten alacağınız hazzı. Fakat söyleyin bana. Efendimiz'i evinize doğru gelirken gördüğünüzde onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri almadan önce aceleyle bazı dergileri, gazeteleri çarçabuk saklayıp yerine Kur'an'ı mı koyacaksınız? Peki hala yabancı dizileri, filmleri seyredecek misiniz televizyonunuzda? Yoksa kapatmaya mı koşacaksınız aceleyle o size kızmadan önce? ''Kim bilir belki de ağzınızdan hiç çıkmamış olmasını mı dilerdiniz?'' ''Hatırlayamadığınız en son çirkin kelimeyi'' ''Peki ya dünyalık müziğinizi, kasetlerinizi de saklayacak mısınız?'' ''Ve bunun yerine ortalığa kitaplığınızın raflarında tozlanmış hadis kitaplarını mı çıkaracaksınız?'' ''Hemencecik içeriye girmesine izin verecek misiniz?'' Yoksa telaşla ne yapayım diyerek sağa sola mı koşturacaksınız? Merak ediyorum doğrusu. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç günlüğüne sizinle birlikte yaşasa, yapmaya devam edecek misiniz her zaman yaptığınız şeyleri? Ailenizdeki sohbetler eski halini koruyacak mı? Her yemekten sonra sofra duası etmeyi yine zor mu bulacaksınız? hiç yüzünüzü asmadan oflayıp pıflamadan her vakit namazınızı cemaatle mi kılacaksınız? Ya sabah namazı için sıcacık yatağınızdan erkenden fırlayacak mısınız? Peki ya yine mırıldanacak mısınız her zaman söylediğiniz şarkıları ve okuyacak mısınız her zaman okuduğunuz kitapları? Peki bilmesine izin verecek misiniz? Aklınızın ve ruhunuzun beslendiği şeyleri yoksa hiç bilmemesini mi isterdiniz? Şöyle diyelim ya da gideceğiniz her yere götürebilecek misiniz peygamberler peygamberini? Yoksa birkaç günlüğüne değişecek mi planlarınız? Tanıştırmaktan onur duyacak mısınız en yakın arkadaşlarınızı onunla? Yoksa hiç karşılaşmamalarını mı umardınız? Peygamberin ziyareti bitene dek birbirleriyle. Şimdi söyleyin açık yüreklilikle. Onun kalmasını ister misiniz sizinle? Sonsuza dek hep birlikte. Yoksa rahat bir nefes mi alacaksınız ziyareti bitip gittiğinde? Gerçekten bilmek ilgi çekici olabilir değil mi? Bilmek ve düşünmek. Eğer bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretinize gelse yapacağımız şeyleri, eğer bir gün Peygamber Efendimiz ve vesselam ziyaretinize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapınızı, merak ediyorum doğrusu neler yapacağınızı, neler yapacağımızı.